Şan efendim, Şan efendim. Doktor Adonur, Doktor Adonur, Perişan efendim. Efendi. <gülüyor> Efendi. Ömer Pekin'le Erkeğin Sesi. Arkadaş bir adam her gün dayak yer mi ya? Bıktım abiciğim her gün dayak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Artık kadınlardan dayak yemek istemiyorum. Gülük karım bana bir koydu. Pencereden aşağı Langırtlı sokakların ortasına düştüm. Nedir bu kadından çektiğim ya? Artık ben yapamıyoruz. Bıktım dayak yemedik. Yerim kalmadı bu kadına. Yani koca mıyım? Şamar oğlanı mıyım? Anlamadım. <gülüyor> Ömer Pekin'le Erkeğin Sesi Değerli dinleyenler, Acılar'ın programı Ömer Pekin'le Erkeğin Sesi programında yine birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçen bölümde stüdyomuzdaki konuğumuz sevgili Dilaver ailesini arıyordu. Biz de babasını bulduk getirdik ancak, ancak bir yanlışlık sonucu babası diye kapının ardından bir maalesef bayan çıktı. O gün e, çok üzülmüştük. Bir bayan evlenmek istiyorum diye stüdyomuza gelmiş. Yapabileceğimiz tabii bir şey yoktu. E, Dilaver de üzülmüştü ancak Dilaver'in bu üzüntüsü inşallah sevgili Dilaver ve sevgili dinleyenler... Bugün bitecek çünkü Dilaver'e bir müjdemiz var. Ee, müjde mi? Gerçekten mi Ömer abi? Evet Dilaver, evet Dilaver müjdemiz var çünkü babanı bu sefer bulduk. Kendisi şu anda kapının arkasında. Hadi ya, Say mı? Allah razı olsun Ömer abi ya. Allah size razı olsun. O zaman hemen açalım Ömer abi. Hemen kapıyı açalım Ömer abi. Ee... Fakat e, kapı nedense e, açılmıyor sevgili Dilaver. Açılmıyor mu? Neden <gülüyor> açılmıyor ya? Evet, açılmıyor. Abi ne demek açılmıyor ya? Çilingik ettiyse bir şey yapalım ya. Yok bu oğlum öyle değil Dilaver. E yani, nasıl nasıl? Hani böyle e, gelin evden çıkarılırken gelinin erkek kardeşi kapının önüne geçer de kafa açılmıyor der ya. Yani onun gibi açılmıyor yani hani makas kesmiyor falan derler ha, ha, çaktın. Ha. Anladım sen şimdi benden, benden baş istiyorsun yani baş olayı. Evet sevgili Dilaver. Abi ama yani bu yaptığınız şimdi bak insanlıkla bağdaşmıyor ya. Ya ne bu şimdi düğün demeyiz nişandan mı? Şaka yapıyorsunuz herhalde abi ya. Sevgili Dilaver'cim programımızın maalesef abi, formatı bu. Abi ne formatmış arkadaş bu ya ha değişiyor ya böyle format olmaz ya. Aslanım uzun etme diyoruz günlerdir babanı arıyoruz. Baba bulmak kolay mı arkadaşım ya? Ya biz senin babanı bulmuşuz, sen 3-5 kuruşun lafını ediyorsun tamam, sevgili tamam, Dilaver. Tamam, tamam abi, tamam ya. Al, al, al başını. Al. Allah al, bereket al, versin al. diyoruz sevgili Dilaver. Ve dinleyenler kapımızın anahtarı bulundu şu anda. Tabi tabi, parayı verince anahtarı da bunlar her şey ee, ve... ve Ne demişler? Para her kapıyı açar, doğru valla. Ve dinleyenler e, e, hemen e, açılıyor kapımız, bakalım. Dilaver'in babası e, kapının arkasından çıkacak mı? E, heyecanlar dorukta şu anda. Kapımız açılıyor. Selamünaleyküm Abi abi Selam. Baba, dur. baba, baba sen, baba sen benim babamsın değil mi? Dur bu oğlum, dur ne babası ya Allah'ım ya ya bu bizim Mansur teknikçi bu ya. Demek benim babam Mansur ha. Hem de teknikçi. Mer ne teknik babam varmış ha? <gülüyor> Mansur baba. Baba, teknikçi Mansur baba. Allah ya ne Mansur'u bu oğlum ya? Ya Allah. Im. Ya Mansur! Oğlum ne işin var abiciğim burada ya? Kapıyı niye kullanıyorsunuz bu kapıyı ya? Abi başka kapım var ya. Cem abi ne playlist'sin, sinihlele. Çık şöyle ya, çık, gel. Of! Kızma abi, tamam tutuyorum. Ya kardeşim Allah'ım ya söyleyin kardeşim kimse almasınlar bu kapıdan buraya buradan ya. Ee, e, evet sevgili dinleyenler, e, ufak bir e, yanlışlık oldu. Ee, evet, evet. Dilerim üç yanlış bir babayı artık getirir Ömer abi. Ee, arkadaşlar ya bulduk mu bu adamın babasını? Bulduk mu bu adamın babasını? Biri cevap versin. Bulamadık. Ya o zaman ne diye kardeşim? Ha bire kapıyı açıp çocuğu merak içinde bırakıyoruz ya. Evet, ha. evet abi. Niye bırakıyorsun ben merak içinde? Ne? Annesini bulduk. Annem mi buldunuz? Eee, e, sevgili Dilaver, sevgili Dilaver sana büyük bir müjdemiz var. E, babanı bulamamışız ama sevgili Dilaver, e, bir bakalım kimi bulduk? Kimi Ömer abi? Anneni. Annemi mi? Evet, anneni. Annemi mi? Evet, anneni. Arkadaşlar eminiz değil mi e, annesini bulduğumuza? Arkadaşlar eminiz değil mi annem bulduğumuza? E, mi sevgili Dilaver. Eminlermiş, eminlermiş. evet evet. E, o zaman ne diyoruz? Ne diyoruz Ömer abi? Kapı açılsın diyoruz. Kapı açılsın diyelim. Bir, iki, üç. Kapı açılsın. Ee, Ömer abi zaten kapı açıkmış. Açık mı? Evet, evet açık kalmış kapı. Allah Allah ya. Ya arkadaşlar ya kapı niye açık ya? Niye açık bırakıyorsunuz bu kapı arkadaşlar ya? Ya niye açık bırakıyorsunuz kapıyı arkadaşlar ya? Programın tek atraksiyonu kapı açılması. Onu da yapamıyoruz ya. Ya zaten programın tek atraksiyonu kapı açılması. Onu bile yapamıyorsunuz ya. Kapat şu kapıyı. Ya kapat şu kapıyı, ben sinirlendirme ya. <gülüyor> ee, evet, e, kapımız e, kapalı şu anda. E, İyi basına kapalı mı? E, tamam, kapalıyım sevgili Dilaver. O zaman e, kapımızı açalım bakalım. Evet. E, annen burada mı sevgili Dilaver? Bakalım, çok heyecanlıyım, gene e, çok heyecanlıyım. Evet, kapımız açılıyor. Evet, evet, işte annen Dilaver. İşte annem. Selamun Kardeş A, anne A, anne Anne sen benim annemsin Ya hayır oğlum ne annesi ya Ben senin annen değilim ben senin dayınım Da-da-da-dayı mı? E, Da-dayı mı? Evet Evet ben senin dayınım A-ama belki annem çıkacaktı şeyden kaptan Annem hoppala, nereden? hop hoppala arkadaşlar ya ne dayısı kardeşim Ya senin ne işin var burada ya Ömer ben şimdi annesini bulamadık ya e, annesinin kardeşi olduğum için, e, annemizin kızlık soyadığı e, aynı olduğundan ben geldim yani. E, e, evet Dilaver, e, arkadaşlar e, doğru mu? E, arkadaşlar kesin bak doğru mu? E, e, evet Dilaver, maalesef annen gelememiş ama e, gördüğün gibi dayın gelmiş. Olsun, onu da bulamayanlar var. Şükür. Hanım. Hem dayı anne yarısı sayılır, gel sen bu dayını kabul et sevgili Dilaver. Ya ya ben ama ben annemi istiyorum ya, annemi istiyorum ben kardeşim ya evet, anne anne neredesin anne? Bu genç annesini anne istiyor. neredesin anne? Bir ya Ömer abi şimdi benim paramı verin ben gideyim artık biliyorsun ben ee... programda önce konuştuk ücrette al ya, ben gideyim. E, e, e, arkadaşım burada niye bu arıyorsun? Ee sizi... ya ben annemi istiyorum ya, annemi istiyorum ben anne. Anne neredesin anne? Evet dinleyenler, bu anne, genç da anne? annesini anne, istiyor. Anne, anne Bir neredesin? anne yüreği buna nasıl dayanır? Nasıl dayanır? Eğer Dilaver'in annesi şu anda bizi dinliyorsa... Dinliyorsa hemen gelsin. Hemen buraya gelsin ya arasın bizi. Evet ya da arasın evet. Ne? Dilaver'in annesi hatta. E sevgili Dilaver, Bir üzülme. Yapalım. Üzülme çünkü şu Ciddi anda mi? annen telefon hattımızdaymış. Sayma sayma Ömer abi. Evet. Anne, anne telefonda mısın? Ama maalesef değerli dinleyenler sevgili dilaver süremiz bitmiş. Ya ne süremiş arkadaş ya süre ne başlatma Homer abi ya. Valla baba şimdi içinden çıkartıyorsun beni. Evet. Zaten annem yok babam yok. Dayı geldi gene gene o da 3 şey, için tek içecekti. Perişan FM. FM. Perşane FM. kadar Dünya Mustafa Sırtaş, teknik yapım <gülüyor> Dinleyin, dinleyin çocuklar. tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın. www.persanfm.com www.persanfm.com